Günaydın. Bu sabah finans, sağlık, ulaşım ve gıda gibi pek çok farklı konuda kampanyalarla karşınızdayız. Hatırlarsınız daha önce Alakır Nehri kardeşliği tarafından Alakır Nehri'ne kurulmak istenen HES projesini durdurmak amacıyla kampanyalar başlatılmıştı. Kampanyaların Alakır 1 ve Alakır 2 HES projelerine ÇED olumsuz kararı verilsin, Kürce HES hakkında verilen mahkeme kararı acilen uygulansın gibi talepleri vardı. Muhatabı Antalya Valiliği olan kampanyalardan biri başarıya ulaşarak Kürce HES için mahkeme tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararının işleme konulmasını sağladı. Bugün ilk haberimizde bununla ilgili kampanya yine Alakır Nehri tarafından Laveş Finans adlı Avusturya asıllı finans şirketinden Peter Hague'a yönelik başlatılmış. Deniyor ki susuzluğa kredi verme. Amacı Manavgat'ın sularının gür ve özgür olması. Alakır Nehri, Alakır Vadisi'nde büyük doğa yıkımına yol açan Kürce HES'in sahibi Metamar şirketi, Manavgat'ta yapmak istediği Sinan Hoca HES için yurt içinde bulamadığı kredi desteğini Laveş Finans adlı Avusturya asıllı bir finans şirketinden almak üzere. Türkiye'deki HES'lere karşı olan tepkiyi ve Metamar şirketinin Alakır'daki uygulamalarını bu finans şirketine göstererek hem itibar hem de süreç içerisinde olası hukuksal bir sonuç olarak gerçekleşebilecek, proje iptaline de maddi kayıp yaşayabileceklerini hatırlatıyor. Birçok canlının zarar göreceği ve projeye verecekleri maddi desteklerini bir kez daha gözden geçirmelerini tavsiye ediyoruz. Atacağınız imza ile bu finans şirketinin yetkilisine ulaşacak ve talebimiz sonucunda belki de Alakır'ın yaşadığı Acıların Manavgat'ta yaşanmasını önleyebiliriz diyerek talebini dile getirmiş Alakır Nehri Kardeşliği. Sıradaki haberimiz Bergama'dan. Kampanyayı başlatan Levent Karacıoğlu Bergama'da yaşayanlara sesleniyor ve diyor ki, Bergama'da doğalgaz kullanın. Levent bu talebin sebeplerini şöyle sıralamış. Doğalgaz diğer enerji türlerine göre daha ekonomiktir. Doğalgazın yanımı da toplam verimi Birçok diğer enerji çeşitlerine göre daha yüksektir. Merkezi ve bireysel gaz kullanan abone önce kullanır sonra kullandığı kadar öder. Doğalgaz verimlidir. Doğalgazlı cihazlarda sıcaklık kontrolü çok hassas olarak yapılır. Konfor ve enerji tasarrufu sağlanır. Yakıt kaybı da çok azdır. Doğalgaz güvenlidir. Kolayca yanar. İstediğiniz zaman kolayca kapanır. Doğalgazlı cihazlar düşük basınçlarla çalıştıkları için tüpler gibi patlama ve basınçlı parça tesiri yoktur. Doğalgaz kesintisizdir. Doğalgaz boru ile taşındığı için stok yapma, önceden sipariş verme ihtiyacı gerektirmez. Her an gerekli miktarda elinizin altında ve kullanıma hazırdır. Doğalgaz konforludur. Doğalgaz diğer tüm yakıtların aksine 365 gün 24 saat kullanımınıza hazırdır. Doğalgazda kötü sürprizlere yer yoktur. Ocakta yemeğiniz kalmaz, banyoda sıcak suyunuz eksik olmaz. İstediğiniz zaman istediğiniz yeri istediğiniz kadar ısıtabilirsiniz. Levent doğalgazın temiz ve ekonomik bir yakıt olması sebebiyle Bergama'da da kullanmak istediklerini söylüyor. Evet biraz doğalgaz reklamı gibi olmuş ama doğalgaz da eninde sonunda bir fosil yakıt. Bunu unutmamak lazım ve kömüre göre daha az olsa da yine de iklimi değiştiren karbondioksit salımına neden oluyor. Tasarruf etmek, doğalgazı hiç kullanmamak belki de en iyisi. Muhatabı Milli Savunma Bakanlığı olan bir kampanya ile devam ediyoruz. Kampanyayı başlatan Önder İnce'nin talebi sağlık çalışanlarının da sağlık şehidi sayılabilmesi. Önder diyor ki geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir trafik kazasına müdahale eden 112 ve polis ekiplerine bir taksinin çarpması sonucu bir polis ve 112 çalışanı hayatını kaybetti. Basında yer alan haberlerde polis şehit 2012 çalışanı ölü diye ifade edildi. Bu durum bütün sağlık çalışanlarını derin bir üzüntüye sevk etti. Diyerek sıkıntısını ifade ediyor ve kampanyasında konu ile ilgili bir açıklama yapan Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Genel Başkanı Yaşar Gökbayrağı'nın şu sözlerine yer veriyor. Aynı anda ve aynı olayda görevini yaparken hayatını kaybeden kamu görevlisi iki kişiden birinin şehitlerinin ölü olarak kayıtları geçmesi vicdanlarımızı sızlatmıştır. Görevi başında hayatını kaybeden sağlık çalışanları da şehit sayılmalıdır, dedi. Ülkemizde şehitlik kavramı Milli Savunma Bakanlığı'nın şehitlik yönergesiyle düzenlenmiştir diyerek Gökbayrak, şehitlik Kur'an veya sünnette yer alan İslamiyet'e özgü bir kavramdır. Bizim buradaki yaklaşımımız şehitlik kavramına dini perspektiften bakış değil, görevi başında mesleğini icra ederken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının da şehit sayılarak söz konusu yönergede olduğu gibi bir takım haklardan faydalandırılmasıdır. Çünkü sağlık çalışanları da en temel hak olan insan sağlığını korumak, ...ve hayat kurtarmak ve büyük bir özveriyle 7 gün 24 saat kesintisiz bir hizmet sunmaktadır. Bu nedenle görev başında hayatını kaybeden sağlık çalışanları da sağlık şehidi sayılmalı. Tabutu Türk bayrağına sarılarak geride bıraktığı ailesi onurlandırılmalıdır diyorlar. Sıradaki haberimizin konusu Change.org'daki ulaşım kampanyalarının çoğunluğunda konusu olan Metrobüs. Talebi Beylikdüzü Avcılar Metrobüs aktarımının kaldırılması olan kampanyanın muhatapları ise... İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT kampanyayı başlatan Yalçın diyor ki, Beylikdüzü son durak metrobüs hattının avcılarda aktarılmasını ve aynı şekilde avcılar beylikdüzü aktarımının da yapılmasını istemiyoruz. Sabah ve akşamları metrobüse binmek zaten işkence. Onlarca insan sabahın köründe uzun süre bekliyor, ezilerek yolculuk yapıyor ve hatta hiç binemeyip işe geç kalıyor. Boş metrobüsler kalkıyor ve durakta bekleyen yolcuları almadan yoluna devam ediyor. Birileri bunu durdursun. Beylikdüzü, Cevizli Bağ ve Cevizli beylik Beylikdüzü seferleri tek tek yapılsın. Metrobüsün dolması beklenmesin. Bu şekilde insanlar binebilmek için izdiham yaşıyor. Lütfen bu koşulları iyileştirmek için çaba gösteriniz diyor kendisi. Günün son haberine geldi sıra. Talebi ise insanlara sağlıksız ve kontrolsüz ürünler yedirilmemesi. Kampanyayı başlatan Neslihan Esma Şahin. Muhatapları ise Burger King, tab Gıda Sanayi AŞ'dir. Fist, Dondurulmuş Gıda, Özgöre, Gıda Ürünleri, Sanayi ve Ticaret, AŞ ve Gıda Tarımı, Hayvancılık Bakanlığı. Neslihan diyor ki, kurtlu patates yemek istemiyoruz. İnsan sağlığı sırf birileri cebi dolacak diye göz ardı edilmemeli. Dünya çapında zincir restoranlar işleten bir şirket, sattığı kontrolsüz ürünlerle insanların sağlığını tehdit edemez. Reklam kampanyaları için milyon dolarlar harcayan firmalar, müşterilerine sunduğu ürün kalitesini ve insan sağlığına uygunlukta. Olup olmadığını denetlemek zorunda. Burger King restoranından aldığım menüye dahil olan patateslerin içerisinden çıkan 5 santim boyutundaki kızarmış kurtu fark edene kadar bir kısmını yedim. Birçoğumuz kızarmış patatesleri bakmadan ağzına götürüyor. Kim bilir daha kaç kişiye bu kadar kurtlu ürünleri yedirdiler. Eminim sizin de yemeğinizden bu tarz istenmeyen parçalar çıkmıştır. Siz ayıplı ürün restoran yetkilisine verirseniz onlar da size kusura bakmayın isterseniz yenisini verelim derler ve olay orada biter. Siz ölmüş kurtu yediğinizde kalırsınız sizden sonra gelen müşterilerde de aynı kötü hizmeti almaya devam eder. Asıl beni yüzden bu konuda bir şeyler yapmak yerine olayı örtme unutturma çabası içine girmeleridir. Gıda müfettişlerini göreve çağırıyorum. Sadece adı geçen firma değil yiyecek içecek hizmeti sunan tüm restoranlar özenle denetlenmeli ve prosedür dışı üretim satış yapan firmalara cezai yaptırımlar uygulanmalı. Kaliteli hizmet sadece benim değil, hepimizin hakkı diyor kendisi. Tabii endüstriyel gıdalar arttıkça ve artan talebe karşın bu gibi sorunlarla karşılaşacağımız kesin. İnsanlar fast food'dan belki daha iyisine hak ediyorlar diye düşünebilirsiniz. Değişim daima sizinle olsun. Esen kalın. Hemen şimdi Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Müzik Hazırlayan Yusufan, Uygar Özestin.